Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşlerim Peygamberimizin siretini, hayatını anlatacak olduğumuz dersimize bugün de başlıyoruz kaldığımız yerden müellifimizin kitabından adım adım konuyu takip edeceğiz. En son kalmış olduğumuz yer İbrahim Aleyhisselam'ın zaman zaman Mekke'de bırakmış olduğu oğlu ve hanımını ziyaret ettiğini onların onların <gülüyor> Hallerini merak edip o konuda mutmain olmak istediğini bu şekilde Şam'dan Mekke'ye sürekli bir şekilde ziyaret yaptığını söylemiş idik. En son geliniyle karşılaştığında gelinine kocan İsmail aleyhisselam Nasıl ondan memnun musun dediğinde, sorduğunda o da memnun değilim diye cevap vermişti. Bir takım e, şeyler daha söylemişti. Bunun üzerine sen kocana selam söyle, kapının eşiğini değiştirsin diye bir not bırakmıştı. Bu notun üzerine olayı haber alan İsmail Aleyhisselam eşini boşamıştı. Daha sonra başka bir eşle evlendi. O zaman bakınız orada kalmıştık. Onu da anlatalım. Wamaza zamanun yatulu ala yatulu Avyaksuru Uzun kısa bir müddet daha geçti. Ve bedâ İbrahim'e en yete'ahhâde teriketahu Yeniden İbrahim Aleyhisselam orada bırakmış olduğu ailesini ziyaret etmek istedi. Feca'e Mekke'te ve dehala hicra ile, Mekke'ye geldi ve oğlu İsmail'in evine uğradı. Feselleme selam verdi. Ve kâle İsmail, İsmail nerede diye sordu. Ve se'eleha an hâlihim. Daha sonra onların durumlarını, ne yaptıklarını, ne işlediklerini, vaziyetlerinin ne olduğunu sordu. Fedakarat <gülüyor> hayran bu sefer bu gelin hanım güzel şeyler söyledi, hayırlı haberler verdi, iyi konuştu. Fakaleleha <gülüyor> ona dedi ki, İdağa azvujuki, fa aqr-ihi salam maqoulile, thabbit atabte babik. Eşin geldiği zaman ona selamımı ile ve de ki kapının eşiğini tutsun. Kapının eşini tutsun. Eşik. Yani oradan kastı ne? Hanım yani? Gelini. Wa 'ada İbrahimu İbrahim bu şekilde tekrar Şam'a döndü. Wa <gülüyor> madat Günler geçti. Waqat tatulu au taqsuru. Ne kadar geçtiği belli değil yani belli bir müddet geçtiği ve بدا İbrahim'e أن يطلع على tekrar orada bırakmış olduğu eşine işte artık eşi vefat etmişti biliyorsunuz. Artık ne oldu? Ne var şimdi? Gelini var, oğlu var. Belki de onların çocukları var, torunları var. Onları görmek istedi. Fe ca'a Mekke fe min Zemzem يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ عَظ۪يمَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمٍ Bir de baktı ki bir gölgelik altında oğlu İsmail elinde bir kesici alet ile ok yapıyor, ok. avlanacak ok yapıyor. Efendim فَلَمَّا <gülüyor> رَآهُ Qam <gâme> <-veled> Ne zaman ki onun fark etti İsmail, gitti babasının boyundan sarıldı, hoş geldin dedi. Ve sarıştılar, muzaffer yaptılar. <gâle> İbrahim, İbrahim dedi ki, ya İsmail, ey İsmail, Allah amrani bi emrin. <gâle> Allah bana bir emir buyurdu ey İsmail. Allah bana bir şeyi yapmamı emretti. Fakala <gülüyor> İsmail İsmail dedi ki: Fasna ma emaraka sana Rabb insanı neyi emrettiyse onu yerine getir ey baba dedi. Qala İbrahim ve tu'in ve tu'inuneni. Sen bana yardım edecek misin bu şeyi yaparken? Qala <gülüyor> ve ben de sana yardım ederim dedim. Kâle fe inna Allahı emrani en ebniya ha beyten. Allah bana şurada bir beyt, ev, bir mescit, cami inşa etmemi emretti ey İsmail. Feşara ila akme veya akmete murtefete ala ma havlaha. Etrafında şöyle bir eliyle şu bölgede, şurada senin evinin yanında İsmail şurada, şöyle bir yerde bir ev, bir cami, bir mescit inşa etmemi istiyor Allah. Bana bunu emrediyor. Dedi. Daha sonra tabii ki İsmail aleyhisselam da ona yardım edeceğini söyledi ve bu şekilde Kabe'nin inşasına başlandı. Bu Diğer bölüme geçmeden önce bu bölümle ilgili hangi ibretler var, hangi şeyleri alacağız, onları söyleyelim. Men ntaaj hadhi al matu'a min al siira wa'ibarih ma yeli. Ta'ahad al walad al walad ahl waladihi bi ziyarati bi ziyaretim. Ve tanışma ve tanışma. Ve tanışma. Ve Babanın oğlunu, gelinini, torunlarını zaman zaman tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bunu yaptı. Onun sünneti. tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Ve tanışma. Ferasetinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ve iş yapma azminin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Asla tembellik etmiyor. Yaşlandım ben gidemem. O zaman şartlar yani uçak yok. Herhangi bir... Ta Şam mekke yani çok uzun mesafe. Şam-Mekke. Yani bugün karayoluyla gitmiş olsanız Şam-Mekke aşağı yukarı e, 2000 kilometre civarında. Bu kadar mesafeyi binek üzerinde zaman zaman yürüyerek gidiyor İbrahim Aleyhisselam. Niçin? Oğlunu görmek için, torunlarını hani gelini görmek için gidiyor. E onların hallerine hani şöyle bir şey hakla gelmesin. İbrahim Aleyhisselam'ın eşini, çocuğunu Mekke'ye bıraktı, çekti, gitti. Daha yanına dönmedi. Hayır. Onları görmek için, onların vaziyetlerini, durumlarını kontrol etmek için 2000 kilometre yolu Binek üzerinde veya yürüyerek bir şekilde geliyor ve sürekli bunu yapıyor. Yani. Böyle var mı böyle merhamet? Şimdi bakıyorsun Adam gidiyor e, Bir Avrupa ülkesine Orada çalışıyor e, Geride hanımını bırakmış, çocuklarını bırakmış. Bunlar ne yer, ne içer? Orada buluyor kendine göre başka bir şeyler falan Türkiye'de hanımı ne yer, ne içer? Haberi yok, ne eder? Ziyaret bile gelmiyor, oluyor iki sene. Öyle adamlar gördüm ben, yedi sene ülkesine dönmemiş, yedi sene çocuğun çocuğunu görmemiş, yedi sene. Yani ne yapıyorsun sen? Onlar ne yiyor, ne içiyor? Vallahi Allah bakar işte. Ben de burada. Yani bütün bu insanlar var. Yani bunlar işte vicdansız. Bunlar zulüm eden insanlar, hakkı hakikate uymayan insanlar. Ama Yüreymu Aleyhisselam Bakınız, yürüyerek dahi olsa bu mesafeyi kat ediyor. Onlara bakmak için. Evet. Ee, yine burada İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir firasetini görüyoruz. O da ne? Gelinle bir soru soruyor, ne olduğunu anlıyor. Bir soru. Kocan nasıl? Nasıl? Gelin başlıyor işte, yani ilk gelini. Şöyle kötü, böyle hayırsız, işte bakmıyor, şöyle bir sürü laf. Ha diyor tamam, bu iyi bir gelin değil. Ha kocana söyle kapının eşiğini değiştirsin. Buradan onun ne kadar bir ileri görüşlü insan olduğunu anlıyoruz. Firasetli insan olduğunu anlıyoruz. İkinci defada kocası için iyi şeyler söyleyen gelin içinde kocana söyle kapının eşini sabit tutsun demesi ne kadar zeki ileri görüşlü yani bir soruyla bir cevapla meseleyi kavrayabilen bir zekaya sahip olduğunu görüyoruz. فإن إبراهيم عليه السلام تفرس في امرأة في في امرأة ابنه أنها غير صالحة له لما سمعه منها من شك من أو من شكا. وإن إسماعيل عليه السلام عمل برأي والده وطلق امرأته. Burada oğlun da babaya saygısını, babanın görüşlerine olan e, güvenini görüyoruz. Ne yapıyor? Ha, babam mı bunu sana söyledi? Yani o, o kişi babamdı ve bunu sana söyledi mi? Evet söyledi. Ha, tamam sen hadi git babanın evine. Ne yapıyor? Babasının lafını dinliyor. Yani burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bazı babalar var. E, Gelinine her türlü hakareti yapıyor, onun e, hakkına hukukuna riayet etmiyor, işte e, zulme diyor. Ondan sonra ona kızdığı için oğla diyor bunu boşayacaksın falan. Burada acaba baba e, oğul babasından itaat edecek mi? Hayır, böyle bir zulüm varsa etmez. Baba hani bunu benden istiyorsun ama neden istiyorsun yani? Neden? Makul bir sebepin var mı? Bunu soracak. Evet, sebepsiz. Aralarında ufak bir şey geçmiş efendim. Oğlum sen bunu boşalt. Ol olmaz. E, çoluk çocuk var. Değil mi? Onlar yetim kalacak. E, karı koca iyi anlaşıyorsa babanın da orada onlara bir sayı göstermesi lazım. Oğlum size iyi olun. İyi geçiniyorsunuz. Bu çocuklar yetim kalmasın. Biz bazı şeyleri idare ederiz. Siz efendim devam edin. Yeter ki bir ahlaksızlığı olmasın. Bir namussuzluğu olmasın. Değil mi? Böyle evde aşırı hargür çıkartan böyle dili böyle bir pabuç gibi uzun olanlardan olmasın gerisi kolay. Ufak tefek şeyler görülmez. Evet. Demek ki orada İbrahim Aleyhisselam bir peygamber yani görüyor olayı. Peygamber asla orada hata etmez. Bir şey söylüyorsa orada durmak lazım. Evet. Üçüncü ibret alacağımız nokta Meşruiyeti isti'malil kinayat fil mukatabat. Fakat kennâ İbrahimu anil mar'ati bi'atebeti dâr Evet. Diyor ki kinaye sanatını kullanmak meşrudur. Yani bir şey söyleyeceksin ama direkt söylemek istemiyorsun. Mesela direkt söylemiş olsaydı, kocana söyle seni boşasın diyecekti. Direkt. Ama bunu söylemiyor. Ne diyor? Kocana söyle bunun için değiştirsin. Mesaj veriyor. Kinaye. Kinaye sanatı bu. Bu kinaye sanatını bu şekilde e, kullanmakta caizdir. Meşru'iyet muanakatil veledi nelvalid ve aksiha baba ile oğlun musafa yapması, kucaklaşması, boyunlarına sarılmaları meşrudur diyor yani. Bu da var burada. Ee, yine meşruiyeti istişaratil validi veledahu ve talab ve talepil auni minhu ala emrihi. Yine babanın bir iş yapmaya koyulduğunda oğluna istişare, oğluyla istişare etmesi de meşrudur, güzeldir. Meşru bir şey. Oğluyla istişare edeceksin. o e ediyor baba. İbrahim etmiş bak. Yani gidiyor oğlum ben diyor, Allah bana emretti. Burada bir ev inşa edeceğim. Bir ibadethane inşa edeceğim. Sen ne diyorsun? Yani bana yardım eder misin? Yardım talebi var esasen burada yani. İbrahim aleyhisselama Allah böyle bir emri verdiyse oğlu istemese de bunu yapacaktı. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu da İsmail Aleyhisselam'dı. O da peygamber. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Hocam bir şey e, bu adam Hazreti Allah'ın zamanında Kehbe'le temel hatırmamış mı? ona geleceğiz. Evet. Ha, ona geleceğiz inşallah. Yani onunla ilgili notlarımız var. İlk defa daha önce yapılmış ama Nuh tufanında şimdi tarihçiler diyor ki Nuh tufanında e, Kabe göçtü diyorlar. Ondan sonra da yapılmadı. Nuh tufanı. Yani ondan önce var. Ee, bir rivayete göre Nuh tufanında Allah Kabe'yi kaldırdı. Tufandan sonra indirdi. Böyle bir rivayet daha var. Kaldırıyor. indiriyor. Yani bozmadan. Böyle bir rivayet daha var ama esas e, sağlam rivayet Kabe'nin Nuh tufanında yıkıldı. Yani. Buradan şunu da görüyoruz. Yani mesela bazı insanlar deprem oldu cami yıkıldı. Allah evini yıkar mı? Bazı cahil insanlar var. Deprem oldu ev, cami yıkıldı, minare yıkıldı. Allah niye kendi camisini, kendine ibadet edilen yerleri yıkıyor? Mesela. Böyle cahil insanlar var. Allah hiçbir ayrım yapmaz. Bakınız yani dünyada Allah'ın sünneti şudur. Her kim ne işlediyse onun cezasını görür. Bir cami sağlam yapıldıysa ayakta kalır. Bir ev sağlam yapıldıysa ayakta kalır. Ama çürük yaptıysan insan camiyi. Bu Allah'a nedir ya? Çimontayı az koy, demir az koy, bir şey olmaz. Allah bunu korur. Bu mantıksız. Öyle olmaz. Bir güzel evlilikte evi Evet, aynen öyle. Aynen. İyi evlilik. Ha, Allah niye boşandın? Allah boşamamızı yazmış. Ne yapalım? Olur mu? Sen baştan bir kere yanlış eş seçtin bir, yanlış davrandın iki, zulmettin yani bunlar yani. Yani dünyada değerli kardeşler. Dünyada başımıza gelen her türlü olay bir sebebi var. Sebebe bağlı. Allah sebepsiz bir şey yaratmış değil. فَهَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى insanın dünyada gayretinden başkası ona. Var mıdır? İnsanın çalıştığının elinin emeğinin karşılığından başka var mıdır? Onun için bir şey yok. Yani insan ne, yap ne ekerse onu biçer dünyada. Bir de Allah'ın bir takım cezalandırmaları veya imtihanları yani deprem, sel, felaket, tufan vesaire bunlar tür şeyler. Olduğu zaman Allah ayrım yapmaz. Ayrım yapmaz. Bir Nuh tufanında bir ayrım yaptı. O isterse yapar. <gülüyor> Nuh tufanında hani bir kadın vardı. İbrahim, e, Hazreti Nuh'a iman etmişti. Hazrını unuttu onu yani. O bir süt getirirdi ona işte. Dağda bir şey vardı. Kulbesi vardı. Onu gemiye alma yani. Giderken beni de al İbrahim derdi o kadın. Ee, unutuldu. Bu da tarihi rivayet. Yani yüzde yüz bu doğrudur. Yani rivayette. Ee, orada o kadın kurtuldu mesela. Allah isterse ayrımda yapar. Allah isterse Mesela Kızıldeniz'de Firavun ordusunu helak etti ama Musa aleyhisselam ve ona inananlara hiçbir sıkıntı olmadı. Ceza oraya geliyor, onlara geliyor mesela. Zaman zaman bu tür şeyler olur ama genel itibariyle şöyle bir şey var değerli kardeşler: Bir toplumda iyiliği emreden Kötülükten nehyeden bir grup varsa Allah o toplumu sigortalıyor. İyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir grup var. Allah o toplumu sigortalıyor. Niye karşı? Semavi cezaya karşı. Allah'tan gelen cezaya karşı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun garantisini vermiş diyor. İçinde ıslah edici bir grup bulunan toplumu Allah helak etmeyecektir. İçinde ıslah edici bir grup. Islah edici grup ne demek? Emri bil maruf ve nehy-i münker yapan bir grup. Marmara Ereğli'sinde elisinde var diyelim 20-30 kişi. Her mahallede her sokakta var böyle birkaç kişi. Hayra davet ediyorlar, şerden koruyorlar insanları, şer yapmayın diyorlar iyiliği emrediyorlar, kötülükten de nehy ediyorlar iyiliği gördüğü zaman tavsiye ediyorlar iyi yaptın, aferin, işte böyle yapacaksınız kötülüğü görünce de yapmayın etmeyin Allah cezanızı dünyada da verir, ahirette de verir, kendinizi hür, serbest sanmayın, Allah'ın kullarısınız Allah'ın arzında Allah'a isyan etmeyin, Allah'ın yarattığı varlıklarsınız Allah'a asi olmayın Allah'ın vermiş olduğu rızıkları yiyerek Allah'a asi olmayın. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri onun emirlerini çiğneyecek şekilde kullanmayın. Diye bu şekilde insanları hayra davet eden şerden sakındıran bir grup olan toplumu Allah helak etmez. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bunun garantisi var. E var mı? Şimdi değerli kardeşlerim, iyiliği emreden, çocuktan nehyeden insanlara e, mahalle baskısı yapan insanlar damgasını vuruyorlar. Mahalle baskısı. Sana ne kardeş? Ben istediğim gibi giyinirim, istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi yer içerim ya. Sana ne? Diyen insanlar çok. Sen haklarıma müdahale ettin, senden şikayetçiyim, seni şikayet edeceğim. Diyen insanlar Gitseniz şimdi mesela e, bir yerde içki içiliyor. Gittiniz. Ey insanlar bir dakika ben dinleyin. Allah'ın haram kıldığı bu içkiyi içiyorsunuz. Allah bunu haram kıldı. Allah'a asi oluyorsunuz. Bunun cezası dünyada da gelir hepimizi helak eder. Ahirette de gelir. Ahirette de sahibini helak eder. Dünyada kötülüğü görüp de gözünü yumanları da helak eder. Bak o da küçük suç yani. İçki içmiyorsun, zina etmiyorsun ama kötülüğü görünce gözünü yumuyorsun. Diyorsun ki tamam ben görmeyeyim. Ama emir bir maruf yapmıyorsun. Bu suçtur ha bu cezadır. Bu, burada ceza gelir. Suç. Suç. Niye? Uyarma görevim var. Elinden geldiği kadar uyaracaksın. İyi bir lisanla uyaracaksın. Gördün. Ey insanlar yapmayın etmeyin. Allah şu Kur'an-ı Kerim'de kitabınız olan, iman etmiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala emir buyuruyor innemel hamru vel meysiu diye başlayan ayet-i kerimede içki, fal oyunları fal okları oklarıyla fal bakmak ondan sonra dikili putlara tapmak Efendim, buna benzer şeyler rit sunmine ameli şeytan. Şeytan işi pisliklerdir, feşteni buhu. Bunlardan sakının. Diyor. Bu ayeti okuyacaksın. Çok zor diyor, yazarsın okursun. Ha bunu yapmadım suçluyum, suçluyum ben. Sen suçlusun. Hepimiz suçluyuz ya. Bırakın şimdi sokakta bunları yapmayı, evde bile yapmıyoruz. Evde evde. Hanıma karşı yapmıyoruz, kardeşe karşı yapmıyoruz. Kızımıza karşı yapmıyoruz, torunumuza karşı yapmıyoruz, oğlumuza karşı yapmıyoruz. Sükut. Aman kendi hayatlarında yaşasınlar. Ben caminin yolunu bulayım gideyim. Ben, bana dokunmayan yılan yaşasın. Bu yanlış bir tutum değerli kardeşlerim. Camiler bizi kurtarmaz. Hani kurtarır, namazı kılıyoruz elhamdülillah da bir yerde çok büyük bir eksiğimiz var. Nedir? Emri bil maruf ve nehyi anil münker meselesi var ya yakamızı bırakmaz bizim ha. Önce hocalar bizim yakamızı bu iş bırakmaz. Şimdi camide bunu yapıyoruz ha, bunu anlatıyoruz. Bu bir şey değil. Bunu sokakta da yapmamız lazım. Meydanlarda gideceksin. Allah'a Allah isyan edilen yerlerde ey insanlar ey Müslümanlar bu vaziyet nedir? Allah'a asi oldunuz. Haram işlediniz. Günaha daldınız. Şeytanın Oyununa geldiniz, hilesine geldiniz etmeyin, eylemeyin demek. Demek lazım. Ha dersek a mecnun derler. Deli. La bu adam delirmiş ya. Gelmiş sahile, plaja yine <gülüyor> bu hal diyor. Ya kafayı mı? Bu adam kafayı yedi kesin ha. Al bunu götür hastaneye bakıyor. Ya doğru söylüyor. Ne bakın köylük olan sizsiniz ya. Yani bakın köylük olan Allah'ın emrini hatırlatan mı? Ama şimdi Allah'ın emrini siz öyle bir yerde hatırlatın. Gazinoya gidin işte böyle pavyonlar affedersiniz cami içinde bu kelimeleri kullanmak istemiyorum ey insanlar hata ettiniz günah işlediniz Allah bu yapmış olduğunuz fiili haram kılıyor bunun cezasını dünyada ahirette çekersiniz etmeyin eylemeyin Allah'a dönün dediğiniz zaman he orada ne Atım bunu dışarı badıgatlar gelir oraya dövün bunu deli bu kafayı yemiş yolu şaşırmış git cami acı senin ne için ben burada derler Bazen güzel bir dey katarla gönderirler. Ama İbni Mesud vardı. İbni Mesud, Peygamberimizin e, çok yakın sahabelerinden biri. Zayıf, çelimsiz bir kişiydi Mesud. Peygamberimiz dedi ki ya bu müşrikler Kur'an'ı okuduğumuz zaman dayanamıyorlar. Dinlemek istemiyorlar. Okumayın diyorlar. Susturuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ne yapacağız? Kim bu müşriklere Kur'an-ı Kerim'i okur? Çünkü okudunuz ama müşrikler anlıyor ya. Arapça. Anlıyorlar. Kim okur? i̇bn Mesud dedi ben okur. Geri dur sen dedi. Sen çok çelimsizsin. Seni döverler ya. Çok zayıfsın sen. Ayakları çalı gibiydi böyle. i̇bn Mesud. Un. Efendim? Kim okur ki defa? Yine atıldı öyle. Ya geri dur sen sen ufak, sen çarut. Yine kimse çıkmadı. Çünkü sonunda ne var? Ölüm var. Sen müşriklerin karşısına geçeceğin ayet okuyacaksın ha? Seni öldürürler. Sen. Ya ben bir şey yapmadım. Sadece Allah'ın ayetini okudum. Öldürürler. Üçüncü defa yine. Madem çok istiyorsun gitti. Kimse çıkmadı. Gitti. Okudu. Bunu bir dövdüler, bir dövdüler. Bu okudukça bunu dövdüler, kovalı ettiler. Ama bunu hem vuruyorlardı, bu yattığı yerde, orası burası kanarken hala okuyordu, hala okuyordu, hala okuyordu. En sonunda ölü bir bıraktılar. Hala okuyor deli, hala okuyor, Kur'an okuyor. Kur'an Kur okuması demek ne demek? Biz Kur'anı <gülüyor> şimdi ölüye okuyoruz ya, <gülüyor> canlıya okuyacağım Kur'an canlıya, canlıya okuyacağım ki bir şey anlasın, anlasın. Allah'ın emirlerini anlasın. Ölü okuyoruz. ölü Yalan konuşma ha yattığın yerde. Haksızlık etme. Haram yeme. Faiz yeme. Açılma saçılma. <gülüyor> Allah'ın emirlerine uy tamam mı? E gitti oradan. Rahmet defteri kapandı. Sen ona ulaşma. Canlıya okuyacaksın. Ki canlı bir şey öğrensin. Oğlum gel. Sen canlısın. Sana Kur'an okuyamayacaksın. Sen canlısın gel. Sana Kur'an Allah'ın emirlerine Allah okuyacağım. Gel dinle. Kızım torunum gel. Bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? O... Gidiyoruz. o. Daha çok daha çok ölüye okuyoruz. Daha çok Kur'an-ı Kerim canlına hitap eder, bunu bilenim. he İbn-i Mesud kalktı sonra. Zor bir hal. Kurtardı. Geldi. Karnavan içerisinde. Allah'ın Resulü dedi ki İbn-i Mesud ben sana söyledim. Bunlar seni döversin. Üç defa sen çıktın ya. Dedi ey Allah'ın Resulü. Beni bir daha gönder ya. O kadar lezzet aldım ki. O kadar lezzet aldım ki. Onlar onlar beni dövdükçe ben bir şey duymadım. Yani onlar bana vurdular. Ben o aşkla, şerkle Kur'an okudum onlara. Yani Kur'an okumak demek ne demek? Bizim kafalarımız çok değişti. Kur'an okumak demek şu demek. Ey insan hata ediyorsun değiş demek. Ya bu Kur'an değiş. Ey insan Allah'ın emrine muhalefsin değiş. Ey insan önünde <gülüyor> cehennem var dikkat et. Ey insan bak şu yönde şu konularda hatan var değiş. Ey insan şurada şu hata yaptın, şurada şu haramı işledin, şurada şu efendim günahı işledin. Değiş bunu yapma. Kur'an okumak demek bu demek. Kur'an'da bu emirler var çünkü. Ama biz ne yapıyoruz? Arapça olduğu için anlamıyoruz. E ne yapacağız? Maalinden okuyacağız en azından. Maali Kur'an-ı Kerim'in %100'ünü yansıtmaz ama %80'ini, %90'ını yansıtır en azından. Ahkem ayeti ise %100'ünü yansıtır. Yani bu şekilde insanlara anlatacağız. Ben bir aczane hoca olarak böyle yani günaha dalmış insanlara ne zaman bir mesele de Allah'ın emirlerini hatırlatsan bana diyorlar ki, hoca başladın yine bazen. <Gülüyor> İki sohbet edecektik, içine ettim be. Ya ne içine kardeşim? Allah'ın emirlerini söyleyince böyle mi oluyor ya? Ne yüz çeviriyorsun? Niye yüz çeviriyorsun? Bak anlattığımız bu mesele. Senin dünyanı ilgilendiriyor, ahiretini ilgilendiriyor. Sen inanmasan da bu ahiret var. Hoca sen ne diyorsun ya ahirete inanıyoruz? Ya inanıyorsan dikkat et. İnanmıyor gibi davranıyorsun. Hiçbir namaz yok, niyaz yok, örtü yok, şu yok, bu yok. Hiçbir şey yok. Ben ahirete inanıyorum diyorsun. Nasıl bu inanç ya? Nasıl bu inanç? Böyle bir inanç olabilir mi? Eseri olmayan, etkisi olmayan, sende bir şeyler değiştirmeyen, kalbini titretmeyen, efendim seni korkutmayan, seni umutlandırmayan bir inanç olabilir mi ya? Sözdedir o ya, sözde. Gerçekte özde olacak inanç, özde. Şimdi, efendim, Gidiyorsun eve Diyelim ki Biliyorsun ki evde ekmek yok Ekmek alman gerekiyor Biliyorsun evde ekmek yok Eve ekmek alıp da gitmen lazım Çünkü İnanıyorsun evde ekmek yok Ya belki vardır ha Belki de yoktu Belki de vardı ya ver, almayayım diyeyim Böyle olur mu Gittin eve hanım dedi ki Bey Ya ben sana ekmek yok dedim niye almadın Ekmek yok dedim ben sana, niye almadın? Dediği zaman Bey derse ki, hanım, sen bana söyledin ama ben sana inanmadım. Ya, <gülüyor> bey nasıl inanmadın? Ben sana söyledim işte, sen bana niye inanmıyorsun? Ya ben sana hani inandığını söyledim, tamam doğrudur, yoktur, giderken öyle dedim de gelirken aklıma şüpheler girdi, var mıdır, yok mudur veya o. Hanım bekle, yalan konuşuyor yani, e, boş ver. Sonra para boş boşver zor ekmek almak şimdi para çıkaracaksın vereceksin aman boşver bir şekilde eve gidelim bir şey olur he o zaman ne olursun görevini yapmayan bir insan olursun hanımına inanmamış bir insan olursun gerçekler teslim olmamış gerçeklerin gereğini yerine getirmemiş bir insan olursun şimdi ahiret var diyoruz ahiret var hepimiz ahiret yolcusuyuz değil mi ahirete gidiyoruz ahiret de var hazırlık yok ahiret var hazırlık yok o zaman derler ki kardeşim sen ahiretin var olduğunu söyledin ama hiç hazırlık yapmadın. Demek ki sen inanmıyordun ya. Sözde inanıyordun sen sözde. Özde inanmış olsaydın bir şey yapardın bir şey yapardın. Şimdi ortalık ben de Müslümanım diyenden geçilmiyor. Ben de Müslümanım ben, e, e Kardeşim Müslümansan bir camiye gel. Hayatında bayram namazı daha yıkılmamış insanlar var ya. Allah bir defa secdeye gelmemiş insanlar var. Konuşurken böbürlene böbürlene ben de Müslümanım diyor. Yani nasıl Müslümansın hiçbir alameti yok. Hiçbir etkisi yok. Hiçbir boyası sende yok. Hiçbir yani e, nişanesi sende yok. Ben de Müslümanım. Ben de Müslümanım. Öyle insanlar var ki konuşun. Canlı örnekleri. Kurban kestik yakınlardı. Diyor ki kurban vahşettir. Hayvanları katlediyorsunuz. Böyle ibadet olmaz. Böyle iş olmaz. Aynen bunu söylüyorum. Yaşlı başlamış bir insan. Kurban kesiyorsun sonra pay dağıtıyorsun. Bana payı az verdiniz diyor sonra. Da. Bu kurban kesenler var ya diyor. Payı az getirdiler. Ya nasıl insansın sen? Kurban kesmek vahşettir diyordun. Pay geldi etini yiyorsun. Bir de diyorsun yerken de münkür. Az geldi diyorsun. Falanca büyük büyükbaş hayvan kesti bana getirdi iki kilo. Niye bacak getirmedi? Ha, bak menfaate bak şimdi. Böyle insanlar var ya. Allah'ın emrine vahşet diyor. Düşünmüyor ki bu Allah'ın gücüne gide. Bu kelimeler o insanlardan sorulacak. Bunlarından fitil fitil getirilecek bu kelimeler. Böyle inanç olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Yüz defa sen Müslüman oldun. Şimdi bazı şey insanlar var da aklı kıt. Televizyonu seyreder. Bakar orada bir tane iyi oynayan bir şey var. Artist işte. Adam klip çekmiş. Şaşırıyor. Şey, şey söylüyor. Affedersiniz. Ona bakıyor. Oo, ne güzel insan. Delikanlı genç. Ben ona aşık oldum. İyi. Buna da rastladım ha. Anlattığım şey kesinlikle Ütopya değil. Gerçekten yaşamış, görmüş olduğum, müşahede etmiş olduğum bir olay. Ben falan artisti seviyorum diyor. Aşık oldum. İyi. O diyor beni gelecek bulacak. Sen neredesin? Sen bir dağ köyünün bilmem 1400 rakımı tepesinin üzerinde iki odalı taş bir evde yetişmiş 10 tane koyun güden bir kızsın. Diyorsun ki felanca Sanatçı. Ben onu seviyorum. Aşık oldum ona. O da beni bulacak. Bu nedir? Ütopya. Hayal. Herkes Leyla'yı sever ama Leyla onların sevgisinden bir haberdir. Sen Leyla'yı sevdir. Leyla seni tanımıyor ki. Bilmiyor ki. Herkes ben Müslümanım der ama Müslümanlık ondan bir haberdir. Bu işler kelimeyle olmuyor. Sözle olmuyor. Amelle oluyor sadakatle oluyor, ihlas da oluyor. İnanıyorsan amel edeceksin. Amel yok. Amel yoksa o iman ah sallantıda var mı yok mu şüphe dolu bir imandır. Yani. İnsanı kurtarmaz. Amelsiz bir iman insanı kurtarmaz değerli kardeşlerim. Ama dikkat edin. Kurtarmaz. Bu konuda ümmeti Muhammed'in, ülemanın ittifakı vardır. Evet. Allah benzer razı olsun. Eee bu derslerimize daha erken gelelim değerli kardeşlerim. Siyer derslerimiz her pazartesi devam ediyor. Ezandan 45 dakika önce erken gelen kardeşlerimize müteşekkir ee, lütfen biraz daha erken gelerek bu derslerimizi takip edelim. Ee, son olarak e, anlatacağımız mesele İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu ile birlikte Kabe'yi yeniden ruh tufanından sonra yıkılan Kabe'yi yeniden inşa etmeleri konusu Onlara haftaya tekrar bu konuya temas edeceğiz. Allah biz razı olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.